Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 48 gün kaldı. Bugün sizlere Fairfield, Iowa'dan sesleniyorum. Kuzey Amerika kıtasının ortasından. Fairfield, 10 bin kişilik nüfusu ile küçücük bir kasaba. Mother Earth News yani tabiat ana haberlerine göre kasaba, hiç duymadığınız en iyi 12 yerden biri. Fairfield Belediye Başkanı Ed Malloy, ABD'nin 10 yeşil başkanından biri seçilmiş. Belediye Başkanı Malloy, Onur'un kendisini değil, çeşitli mahalle sakinlerine ve yerel gruplara ait olduğunu söylüyor. Başkan Meloy, yerel hükümet, işletmeler, okullar, sakinlerin katkılarıyla 10 yıllık Fairfield Go Green planını başlatmış. Fairfield kamu binaları ve şehir konutlarda enerji kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerjiye ve rüzgar ve güneş enerjisine geçiş ve artan geri dönüşüm ve yerel gıda üretimi teşviki konusunda büyük adımlar atmış durumda. Her ne kadar Iowa'nın dünyayı beslemek için Mısır ve soya fasulyesi başkenti olduğu iddia edilse de maalesef bu üretim ürettiği kadar enerji tüketen etanol yapımına veya hayvanları beslemeye gidiyor. Iowalılar yedikleri yiyeceklerin %90'ını eyalet dışından ithal ediyorlar. Ancak Fairfield'da durum farklı. Yerel yiyeceklerin tanıtımı ve alınması için tam zamanlı bir aktif yerel kampanya ve teşvikler var. Yerel çiftçi pazarı Mayıs'tan Ekim'e kadar çok popüler. Birçok çiftçi organik dahil olmak üzere ve sadece yerel ürünler satıyor. Buna örnek yerel bir fırının ürettiği yerel buğdaydan organik ekmek. Kasaba sakinleri, yerel mağazalar ve restoranlar ise üreticiden doğrudan satış prensibini benimsemiş. Fairfield'de sebze bahçeleri çok revaçlı. Şehirde dolaşırken sık sık büyüme sezonunu uzatmak için küçük seralar ve örtüler görmek mümkün. Yerel bir arıcılık, çok yaygın ve arıcılık derslerinin ücretsiz sunulduğu bir arıcılık kulübü var. Böylece yerel tozlaşma sağlanırken bir yandan da organik arıcılığa yakın bir arıcılıkla endüstriyel arıcılığın önüne geçiliyor. Fairfield Maharaşi İşletme Üniversitesi yani MAM burada lisans eğitimi veren bir kurum. Ve tabii 10.000 kişilik bir bu kasaba için çok önemli bir katma değer. Üniversite sürdürülebilir yaşam lisans ve lisans üstü programına ev sahipliği yapıyor. Tam 90 öğrencinin kayıtlı olduğu programda sürdürülebilir ve ekolojik tarım, yenilenebilir enerji, yeşil bina yapımı ve sürdürülebilirlik politikaları üzerine dersler veriliyor. Programın binası da aynı prensiplerle inşa edilmiş ve LEED Platin sertifikasına aday. Öğrenciler 2000 yılından beri bir eko fuar organize ediyor. Fuara yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım gibi konularda uzmanlar ve ünlü düşünürler çağrılıyor. Üniversite kafeteryasında ise kendi bahçelerinden gelen organik vejetaryen yemekler servis ediliyor. Üniversitenin hedefi gıda üretiminden kendine yeterli olmak. Kampüste ise çim yerine doğal çayırlar, restore edilmiş ve yerli ve yenilenebilir meyve ağaçları dikilmiş. Bu arada bir iklim eylem planı da hazırlamış üniversite. MAM iklim eylem planına göre hedef 2011 yılında şebekeden elektrik kullanımını %70 azaltmak ve 2014 yılında ise emisyonlarını %50 civarında azaltmış olmak. Plana göre 2020 yılına kadar sera gazı salım salımları sıfırlanacak. Benim kaldığım yer Abundance Eco Village yani Bereket Eko Köyü. Fairfield'ın hemen kuzeyinde yer alıyor. Bereket Eko Köyü rüzgar ve güneşle güçlendirilmiş bir topluluk. Evlerin enerji ihtiyacı, gün ışığı kullanımı, yüksek verimli kompakt versen aydınlatma, dizüstü bilgisayarlar, yatağı eksen çamaşır makineleri topraktan jeotermal soğutma ile düşürülmüş durumda. Evlerin hepsi iyi izolasyonlu ve pasif güneş enerjisi kullanımı için tasarlanmış. Toprak borular evleri yazın serin ve taze hava almasını sağlıyor. Bütün evler sıcak suyunu kışın bile güneş enerjisiyle sağlıyor. Nadiren gaz kullanmak gerekiyor. Yağmur suyu evlerin çatılarında toplanıyor ve saklanıyor. Her evin bir sarnıcı var. Atık sular ise devlet tarafından onaylanmış yerel bir arıtma sisteminden geçiyor. Bereket Eko Köyü ayrıca MAM'dan gelen öğrencilerin pratik yapabilecekleri bir merkezi de içeriyor. Açık radyo dinleyicilerinin en ilgisini çekecek haberlerden birisi herhalde Kru LP 100.1 FM radyo istasyonu. Radyo tamamen güneş enerjisiyle yayın yapıyor ve kirli hiçbir enerji kullanmıyor. Radyo kar amacı da gütmüyor ve tamamen dinleyici destekli yaşamını sürdürüyor. Topluma hizmet veren düşük güçlü bir radyo istasyonu ancak 24 saat ve 7 gün yayın yapan crew da programların %99.7'si 100 gönüllü tarafından üretilen 80 programdan oluşuyor. Crew'nun misyonu sürdürülebilir bir toplum için Fairfield'da ses vermek ve yaratıcılığı teşvik etmek. Diyalog ve toplum katılımı ile toplumun sürdürülebilirlik için güçlendirilmesi. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 48 gün. Ekolojik toplumun temellerini atmaya peki kaç gün kaldı? O güne kadar sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Özesi.